''Onun üzerinde en çok senin hakkın var.'' dedi. Annenin kız kardeşi de bir annedir. Cafer hiçbir şeyi söylemedi. Fakat ayağa kalkıp peygamberin etrafında dans ederek bir daire çizdi. Peygamber, ''Cafer, bu da ne?'' diye sordu. O şu cevabı verdi. Abeşistanlıların krallarına yaptıkları bir şeref gösterisi. Necaşi ne zaman birine sevineceği bir şeyi verse, o adam ayağa kalkar ve onun etrafında dans eder.''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 Bu sözleriyle Peygamber, Seleme, annesi Ümmü Seleme'yi kendisine verdiği için ona borçlu olduğunu ve karşılığında da ona bir gelin vererek bu borcunu ödediğini belirtmek istiyordu. Kureyş'in ileri gelen birçok adamı, Peygamber'in Mekke'ye girişine şahit olmuşlardı. Fakat Halit ve Amr ne Ebu Kubeys'te ne de diğer tepelerde kamp kuranlar arasında yoktu. İkisi de Peygamber'in şehre yaklaşmasından kısa bir süre önce şehirden ayrılmışlardı.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 Çünkü o, Kureyş'in peygambere karşı yaptığı her savaşta yerini almıştı. Fakat daha sonraları Uhud'dan ve Hendek'ten dönüşte savaşın anlamsız olduğunu ve sonunda nasılsa Muhammed'in zafer kazanacağını düşündüğünü itiraf etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'ye giderken onun süvari birliğinin gözünden kaçıp gidince de Halid, bu adam gerçekten korunmuş diye bağırdığını söylemiştir.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 Onlara eğer Muhammed sonuçta zafer kazanırsa kendilerinin emin bir himaye altında olacaklarını, Kureyş kazanırsa tekrar Mekke'ye dönme olanaklarının var olduğunu söyledi. Muhammed'in yönetiminde olmaktansa Necaşi'nin yönetiminde oluruz dedi. Diğerleri de onu doğruladılar. Amr akıllı bir politikacı ve kolayca yılmayan azimli bir adamdı.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 Halit ve Osman'la karşılaştı. Yolculuğun geri kalan bölümünü birlikte yaptılar. Üçü de Medine'de sevinçle karşılandılar. Halit, peygamber hakkında selamı aldığında yüzü parlıyordu, dedi. İlk biat eden Halit oldu. Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin Allah'ın Resulü olduğuna şeharet ederim, dedi. Seni hidayete ulaştıran Allah'a hamdolsun, dedi. Peygamber, her zaman sende,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 Medineliler, peygamberin onu çok sevdiğini bildikleri ve onu sevindirmek istedikleri için zaten Maria'ye çok iyi davranıyorlardı. Bu haberi duymalarıyla ona besledikleri sevgi ve ilgi iki katına çıktı. Umre'den döndükten yaklaşık üç ay sonra, peygamber Suriye sınırındaki kabilelere barışçıl amaçlarla on beş elçi gönderdi. Fakat onların dostça selamlarına ok yağmuruyla cevap verildi. Dövüşmek zorunda kalan elçilerin biri hariç, Hepsi öldürüldü. Bir tek ölümle sonuçlanan fakat daha büyük politik öneme sahip olan bir olay daha meydana geldi. Peygamber daha önceden Dihye el-Kelbi'yi Kayser'e yazdığı ve cevap alamadığı mektupla birlikte Busra valisine göndermişti. Gassanlı bir kabile başkanı Busra'ya gönderilen ikinci elçinin yolunu kesmiş ve elçiyi öldürmüştü çoğunlukla Hristiyan olan Gazsanlıların Kayseri elçisinden yardım isteme riskine rağmen bu tür bir hareket cezasız bırakılamazdı. Peygamber 3000 bin kişilik bir ordu topladı ve Zeyd'in komandasında da gönderdi. Eğer Zeyd öldürülürse yerine Cafer, o öldürülürse Abdullah İbni Revaha geçecekti. Üçü de öldürülürse ordu kumandanını kendi seçecekti.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 Buradayım, emrindeyim dedim. O inşallah bu şehadettir dedi. Ordu Suriye sınırına geldiğinde sadece tüm kuzey kabilelerinin değil, Kayser'in temsilcisinin de birleşip kendilerine karşı savaşacağını duydular. Hepsi birlikte ordunun yüz bin kişi kadar olduğu söyleniyordu. Tabii ki bunda abartma payı da vardı. Bununla birlikte Zeyd bir savaş konseyi toplamaya karar verdi. Adamların çoğu bu durumun hemen peygambere bildirilmesi gerektiği kanaatindeydiler.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 Düşman ordusu yaklaştığında onların beklediği gibi geri çekilme yerine Zeyd saldırı emri verdi. O anda peygamber için Medine ile Mute arasındaki uzaklık yok olmuştu. Peygamber beyaz sancağıyla Zeyd'in orduyu nasıl düşmana doğru ilerlettiğini görüyordu. Onun yere düşene kadar birçok ölümcül yara aldığını, arkasından sancağı Cafer'in alıp onun da şehit olana kadar savaştığını gördü. Daha sonra sancağı Abdullah aldı.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 Bunun üzerine Halid kumandayı aldı ve safları birbirine yaklaştırdı. Düşmanın düzenli yaklaşımını değerlendirip Müslümanların iyi bir saldırı düzeni kurmaları için geri çekilmelerini sağladı. Saldırı karşı tarafın zaferiyle sonuçlandı. Fakat bu başarıdan hiçbir şey elde edemediler. Müslümanlardansa üç lider dışında sadece beş kişi şehit olmuştu. Bu nedenle bu bir bakıma Halid için bir zaferdi. Peygamber savaşta Zeyd,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 ''Acıları onları kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar meşgul ediyor.'' dedi. Ümmü Eymen, Üsame ve Zeyd'in ailesinden diğerleri peygamberin evindeydiler. Onlara daha önceden Zeyd'in ölüm haberini vermişti. Eve dönerken Zeyd'in küçük kızının sokakta ağladığını gördü. Çocuk onu görünce koştu ve kollarına atıldı. Peygamber şimdi kendini tutamayarak ağlıyordu. Çocuğu göğsüne bastırdığında tüm vücudu hıçkırıklarla sarsılıyordu. Saad İbni Ubade o sırada oradan geçiyordu. Kendi kendine teselli edecek bir şeyler araştırarak, Ey Allah'ın Resulü, bu da ne diye mırıldandı. Peygamber, bu maşukunu arzulamayı seven biri cevabını verdi. O gece peygamber rüyasında cenneti gördü. Zeyd, Cafer, Abdullah ve savaşta şehit olanların hepsi cennetteydiler.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 ''Siz beni dinleyip itaat etmekle emrolundunuz. O halde öyle yapın.'' Amr, düşmanın beklediklerinden daha fazla sayıda toplandığını fark edince, şimdilik yerel yardımların da gelmeyeceğini tahmin ettiği için hemen Cüheyneli bir adamı peygamberden yardımcı kuvvet istemesi için gönderdi. Ebu de derhal 200 kişilik ek kuvvetle geldi.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 Anlaşmaya rağmen Bekir kabilesinden bir grup Huza kabilesiyle aralarında var olan kan davasını sürdürüyordu. Amr'ın Suriye'ye gitmesinden kısa bir süre sonra Bekir'in bir kolu bir gece Huza'ya baskın yaptı ve onlardan birini öldürdü. Meydana gelen çatışmada çatışmanın bir bölümü Haram bölgede yapılmıştı. Kureyşliler müttefiklerine silah vererek yardım ettiler. Gece karanlığında bir veya iki Kureyşli de çatışmaya katıldı. Huza kabilesinin Beni i Ka'b kolu, derhal Medine'ye, peygambere haber veren ve yardım isteyen bir grup heyet gönderdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onlara kendisine güvenebileceklerini söyledi ve ülkelerine geri gönderdi. Onlar gittikten sonra Ayşe’ye gitti. Yüzünden çok sinirli olduğu anlaşılıyordu. Gusletmek için bir miktar su istedi. Suyu üstüne dökerken Aişe onun, ''Eğer oğullarına yardım etmezsem, ben de yardım edilmeyeyim dediğini duyuyordu. O sırada Mekkeliler olayların muhtemel sonuçlarını düşünerek tedirgin oldular. Bu nedenle eğer gerekirse peygamberi yatıştırmak üzere Ebu Sufyan'a gönderdiler. Ebu Sufyan yolda geri dönen huzalı elçilere rastladı ve çok geç kalmış olmaktan korktu. Peygamberin düşünceli halini görünce korkusu daha da arttı. Ey Muhammed dedi. Hudeybiye antlaşmasında ben yoktum. Müsaade et de şimdi bu antlaşmayı güçlendirelim ve uzatalım. Peygamber onun ricasını şu soruyla cevapladı. Sizin tarafınızdan hiç onu bozan oldu mu? Ebu Sufyan tedirgin bir şekilde, Allah korusun, dedi. Peygamber, biz de aynı şekilde Hudeybiye'de yaptığımız anlaşmaya aynı süre için uyuyoruz. Onu değiştirmeyeceğiz. Onun yerine başka bir anlaşmayı da kabul etmeyeceğiz, dedi. Daha fazla söyleyecek bir şey olmadığı anlaşılıyordu. Bu nedenle Ebu Süfyan kendisine yardım etmesi ümidiyle kızı Ümmü Habibe'ye gitti. 15 yıldan beri görüşmüyorlardı. Odada oturulacak en iyi yer peygamberin kilimiydi. Ebu Süfyan orada oturmaya niyetlendiğinde kızı kilimi hemen onun altından çekti. Babası küçük kızım dedi. Bu kelimi benden daha değerli yoksa ben mi bu kelime oturmayacak kadar değerliyim? Kızı bu... Peygamberin kilimi, sen ise putperestsin ve temiz değilsin, dedi. Daha sonra şunları ekledi. Babacığım, sen Kureyş'in büyüğüsün ve onların liderisin. Nasıl oldu da İslam'a girmedin ve nasıl oldu da ne gören ne de duyan taşlara tapıyorsun? Ebu Süfyan, Allah Allah, dedi. Muhammed'in dinine uymak için atalarımın yaptığı şeylerden mi vazgeçeceğim? Kızından hiçbir yardım göremeyeceğini anlayan Ebu Sufyan, anlaşmayı yenilemek için aracı olmalarını istediği Ebu Bekir ve diğer sahabilere gitti. Çünkü Peygamber açıkça söylemediği halde o bir önceki çatışma nedeniyle anlaşmanın bozulduğundan artık emindi. Fakat bu aynı zamanda anlaşmanın tekrar yenilenmesine sebep teşkil edebilirdi. Yani eğer nüfuzlu bir adam iki grup arasında teker teker genel bir himaye açıklaması yaparsa kan dökülmesine engel olunabilirdi. Ebu Süfyan bu seçeneği Ebu Bekir'e önerdi. Fakat o sadece ben Allah'ın Resulü'nün verdiği himaye sınırları içinde himaye verebilirim dedi. Diğerleri de hemen hemen aynı cevabı verdiler. Ebu Sufyan son olarak iki kardeş olan Haşim ve Abdüşems'in torunları oldukları için akrabalık bağlarına güvenerek Ali'nin evine gitti. Fakat Ali şu cevabı verdi. Yazıklar olsun sana Ebu Sufyan. Allah'ın Resulü senin teklifini geri çevirmeye karar verdi. Hiç kimse onun aleyhinde olduğu bir konu hakkında ondan olumlu bir ricada bulunamaz. Çünkü sahabiler Kur'an'da peygambere de şöyle dendiğini biliyorlardı. ''İş konusunda onlarla müşabere et. Eğer azmedersen Allah'a tevekkül et.'' Ali İmran Suresi 159. Ayet Onlar, peygamberin bir şeye karar verdiğinde artık onu kararından vazgeçirmenin imkansız olduğunu deneyimlerinden biliyorlardı. Ebu Süfyan şimdi de kucağında Hasan'la yerde oturan Fatıma'ya dönmüştü. ''Ey Muhammed'in kızı!'' dedi. ''Küçük oğluna tek tek insanlar arasında himaye kurmasını emret ki.'' sonsuza dek Arapların başkanı olabilsin. Fakat Fatıma çocukların himaye edemeyeceklerini söyledi. Ebu Süfyan tekrar Ali'ye döndü ve ne yapması gerektiği konusunda ondan yalvararak yardım istedi. Başka çaresi yok, dedi. Ali, sen kalkıp tek tek insanlar arasında himaye kurmalısın. Sen kinanenin başkanısın. Ebu Süfyan bu bana bir şey kazandırır mı? diye sordu. Vallahi zannetmem, dedi. Fakat ''Bence yapabileceğin başka bir şey yok.'' Bunun üzerine Ebu Süfyan mescide gitti ve yüksek sesle, ''Dinleyin, ben insanlara teker teker himaye veriyorum. Muhammed'in de beni onaylamaktan geri kalacağını zannetmiyorum.'' dedi. Daha sonra peygambere gitti ve, ''Ey Muhammed, benim verdiğim himayeyi reddedeceğini zannetmiyorum.'' dedi. Fakat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece şu cevabı verdi. ''Ey Ebu Süfyan.'' Bu senin düşüncen. Peygamber sefer hazırlıklarına başlanmasını emretti. Ebu Bekir kendisinin de sefere hazırlanmasının gerekip gerekmediğini sordu. Peygamber ona hazırlanması gerektiğini ve Kureyş'e karşı sefere çıktıklarını söyledi. Ebu Bekir anlaşma süresinin bitmesini beklememiz gerekmez mi? dedi. Peygamber onlar bize ihanet ettiler ve anlaşmayı bozdular dedi. Ben de onların üstüne yürüyeceğim fakat sana söylediğim şeyi bir sır olarak sakla. İsteyen Allah'ın Resulü'nün Suriye için hazırlandığına zannetsin, isteyen Taif. İsteyen de Hevazin üzerinde yürüyeceğimi düşünsün. Allah'ım, Kureyş'in bizi görmemesini ve yaptığımız hazırlıktan haber almamasını sağla. Böylece onları aniden ülkelerinde bastırabilelim. Bu duasına cevabı olarak Allah'tan, Hatip adındaki bir muhacirin sırrı öğrendiğini ve uyarmak üzere Kureyş'e bir mektup gönderdiğini bildiren bir haber geldi. Hatip, mektubu Mekke'ye gitmekte olan muzeyneli bir kadına vermişti. Kadın, mektubu saçlarının arasına saklamıştı. Peygamber, Zübeyir ve Ali'yi onun arkasından gönderdi. Ali ve Zübeyir, mektubu kadının çantasında bulamayınca onu üzerine aramakla tehdit ettiler. Bunun üzerine kadın mektubu verdi. Onlar da peygambere götürdüler. Peygamber mektubu yazanı yanına çağırdı. Ey hatip, bunun için yaptın diye sordu. Hatip, ey Allah'ın Resulü, ben gerçekten Allah'a ve Resulüne inanıyorum. Ben ne imanımı değiştirdim ne de onun yerine gönlüme bir şey yerleşti. Fakat ben Mekke'de nüfuzu ve güçlü akrabaları olmayan bir adamım. Aralarında yaşayan oğlum ve ailem için onların desteğini kazanmak istedim dedi. Ömer, ey Allah'ın Resulü, bırak da kafasını uçurayım. Bu adam bir münafık, dedi. Fakat peygamber ona, ey Ömer, Allah'ın Bedir Savaşı'na katılanlara bakıp da ne isterseniz yapın. Çünkü sizi affettim demediğini ne biliyorsunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yardımlarına güvenebileceği bazı kabilelere de gelecek ayın yani Ramazan'ın başında Medine'de bulunmalarını haber veren elçiler gönderdi. Bedeviler bu isteğe samimiyetle karşılık verdiler. Kararlaştırılan gün geldiğinde o zamana kadar Medine'den yola çıkan en büyük ordu toplanmıştı. Hiçbir sağlıklı Müslüman geride kalmamıştı. Muhacirler 700 kişiydiler ve 300 atları vardı. Ensarsa 4000 kişiydi ve 500 atları vardı. Yola çıktıktan sonra orduya katılan kabilelerle birlikte toplam 10.000 kişi oluyorlardı. Atlılar develerle yolculuk ettiler ve atlarını yedeklerinde götürdüler. Sahabeden peygambere çok yakın olan birkaç kişi hariç hiç kimse düşmanın kim olduğunu bilmiyordu. Yarı yola geldiklerinde Abbas, Ümmül Fadıl ve oğullarıyla karşılaştılar. Abbas artık Mekke'den ayrılıp Medine'de yaşamaya başlama zamanının geldiğine karar vermişti. Peygamber onlara da sefere katılmalarını teklif etti. Onların bu teklifi kabul etmesi en çok peygamberle birlikte gelen Meymune'yi sevindirmişti. Ümmü Seleme de peygamberle birlikteydi. Verdikleri molalardan birinde Ümmü Seleme'ye iki Kureyşli'nin kendisini görmek istediği söylendi. Onlardan biri üvey kardeşi, yani babasıyla peygamberin halası Atike'nin oğlu Abdullah'dı. Diğeri ise peygamberin en büyük amcası, Haris'in oğlu, şair Ebu Süfyan'dı. Bir zamanlar Halime onu da emzirmişti. Ebu Süfyan, yanında küçük oğlu Cafer'i de getirmişti. Gelenlerin ikisi de vahiyden önce peygambere çok yakındılar. Fakat vahiy gelmeye başlayınca ona sırt çevirmişlerdi. Şimdi ise ondan af dilemeye gelmişlerdi. Ve Ümmü Seleme'den aracı olmasını istiyorlardı. Ümmü Seleme peygambere gitti ve ''Karının kardeşi, yani halanın oğlu ve senin süt kardeşin olan amcanın oğlu buradadır.'' dedi. Fakat peygamber, ''Onları görmek için ben çağırmadım. Kardeşim, yani Ümmü Seleme'nin kardeşi bana söyleyeceğini Mekke'de söyledi. Amcamın oğluna gelince, o bana leke getirdi.'' cevabını verdi. Ebu Süfyan şiirlerinde onu taşlamıştı. Ümmü Seleme onlar için yalvardı. Fakat bunun bir faydası olmadı. Bunu Ebu Sufyan'a haber verince o, ''Ya beni görmeyi kabul edecek ya da ben oğlumun elinden tutup çöle gideceğim. Açlık ve susuzluktan ölene kadar ilerleyeceğim. Sen.'' Peygamberi kastediyordu. ''Akrabalık bağımız bir yana. En çok üzülen kişi olacaksın.'' dedi. Ümmü Selebe bunları peygambere anlattığında peygamber onlara acıdı ve onları çadırında kabul etmeye razı oldu. İkisi de onun çadırına gelip Müslüman oldular. Yolculuk sırasında peygamber yolun kenarında yeni doğmuş yavrularını emziren, yere uzanmış bir dişi köpek gördü ve adamlarından birinin onu rahatsız etmesinden korktu. Bu nedenle Demreli Cu'a ile herkes yoldan geçene kadar köpeğin yanında beklemesini söyledi. Peygamberin bu adama Amr adını vermesine rağmen Cuayl adı hala kullanılıyordu. Kudeyt'te orduya Beni Süleym'den 900 atlı daha katıldı. Onların sözcülerinden biri, Ey Allah'ın Resulü! dedi. Sen bizi 200'ü zannediyorsun. Oysa biz senin dayılarınız. Sözcü kendi kabilelerinden olan Haşim'in annesi Atike'yi kastediyordu. Bu nedenle bizi sınaman için geldik. Biz savaşta sebat sahibi, çatışmada cesur ve eğer üzerinde sağlam duran adamlarız. Medine'den yola çıkan ana kuvvet gibi onlar da kendi bayrak ve filamalarını getirmişlerdi. Fakat bunlar hemen açılmamış, sarılı duruyorlardı. Peygamberden bayraklarını açmak için izin istediler ve ondan aralarında bir sancaktar seçmesini rica ettiler. Fakat sancakların açılma zamanı henüz gelmemişti. Çünkü onlara henüz nereye gittikleri bile söylenmemişti. Yola çıkarken peygamber bir adam göndererek tüm orduya şu ilanı vermesini emretmişti. Kim orucunu tutmak isterse bırakın tutsun. Kim de orucunu açmak isterse bırakın açsın. Ramazanda yolculuk söz konusu olduğunda Ramazandan sonra tutmak şartıyla oruç açma izni verilmişti. Peygamber ve çoğu kişi haram bölgeye yaklaşıncaya kadar oruçlarını bozmadılar. Yaklaştıkları zaman peygamber oruç açma emri verdi. Mer-ez Zehran'da konakladıkları zaman oruç bozma sebeplerinin düşmana karşı güçlü olmak olduğunu orduya açıkladı. Bu iftar edilen yer konusunda birçok kişinin kafasında merak uyandırdı. Mer-ez Zehran'dan Mekke'ye bir günde uzun yolculuk yaparak veya kolayca iki günde ulaşılabilirdi. Fakat anlaşmaya bakıldığında Kureyş'e karşı saldırıya geçmeleri imkansız görünüyordu. Kamp kurdukları yer aynı zamanda düşman Hevazin kabilelerinin yerleşim bölgesine giden yol üzerindeydi. Yoksa peygamber Hicaz'ın kuzeyindeki bostana sahip olduktan sonra şimdi de Güney Bostan'ını, Lat'ın tapınak merkezi olan Taif'i mi ele geçirmek istiyordu? Düşman kim sorusunun ağızdan ağza dolaştığını duyan Kab İbni Malik, gönüllü olarak peygambere gidip düşmanın kim olduğunu sormaya karar verdi. Fakat ona doğrudan sormaktan çekindiği için çadırın önünde oturan peygambere gitti. Onun yanına diz çökerek bu sefer için yazdığı birkaç beyti okudu. Bu beyitlerde adamların kılıçlarını çekme noktasına geldiklerine, kendi aralarında düşmanın kim olduğunu soruşturduklarına ve eğer kılıçların dili olsa onların da aynı soruyu soracaklarına değiniliyordu. Fakat peygamberin cevabı gülümseme oldu. Ve Ka'b hiçbir şey elde edemeden adamların yanına döndü. Onların karşılaşacakları şeyi arzulamaları, Kureyş'in ve Hevazi'nin aynı soruya cevap araştırmalarıyla karşılaştırıldığında sadece kuru bir meraktan öteye gitmiyordu. Büyük Hevazi'nin kabilesi, Necde, çölünün güney ucundaki tepeliklere yayılmış bir kabileydi. Taif de bu tepelerden birinin üzerindeydi. Taif'te yaşayan ve oradaki tapınağı koruyan Sakifliler, Hevazin kabilesine Yesrip'ten 10 bin kişilik bir ordunun yola çıktığını ve her ihtimale karşı hazır olmaları gerektiğini haber vermişlerdi. Hevazin boylarının çoğu bu habere cevap verdi ve Taif'in kuzeyindeki uygun bir bölgeye asker yığmaya başladılar. Kureyşlilerse Mekke'den çok Taif'in tehlikede olduğunu düşünmeyi tercih etmelerine rağmen anlaşmayı bozduklarının farkındaydılar. Peygamberin anlaşmayı reddetmesiyle birlikte bu onları hemen hemen ümitsizlik noktasına getirdi. Peygamber bunun farkındaydı. Bu nedenle onların korkusunu daha da artırmak için karanlık bastırdığında herkesin dağılmasını ve birer ateş yakmasını emretti. Mescid-i Haram civarında 10 bin kamp ateşinin yandığı görülüyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ordusunun korktuklarından daha büyük olduğunu bildiren haberler Mekke'ye ulaştı. Acele bir meclis toplantısından sonra Kureyşliler, Ebu Sufyan'ın tekrar peygamberle görüşme teklifini kabul ettiler. Onunla birlikte Bedir Savaşı'nı durdurmak için elinden geleni yapan Hatice'nin yeğeni Hakim ve Hudeybiye'de peygambere yardım eden ve anlaşmanın bozulmasından sonra kabilesinden bazı adamlarla birlikte Medine'ye giden Huzalı ile gittiler. Kampa yaklaştıklarında beyaz bir katırın üstünde kendilerini karşılamaya gelen bir adam gördüler. Bu adam yolda Mekke'ye haber gönderebileceği bir adam bulma ümidiyle kamptan ayrılan Abbas'tı. Ona göre Kureyşler çok geç kalmadan peygambere bir heyet göndermeliydiler. Birbirlerini fark ettiklerinde selamlaştılar. Abbas onları peygamberin çadırına götürdü. Ebu Süfyan, ey Muhammed dedi. Sen akrabalarına karşı bir kısmı tanınan, bir kısmı tanınmayan bir sürü insanla geldin. Peygamber onun sözünü keserek, ''İhanet eden sizsiniz. Hudeybiye anlaşmasını siz bozdunuz. Beni İkab'a saldırdınız. Böylece Allah'ın haram bölgesine ve mescidine tecavüz ettiniz.'' dedi. Ebu Süfyan konuyu değiştirmeye çalıştı ve ''Sen asıl kızgınlık ve stratejini Hevazin'e yöneltmeliydin. Çünkü onlar sana akrabalık yönünden uzak ve düşmanlıkta daha aşırıdırlar.'' dedi. Ümid ederim ki.'' dedi peygamber. Rabbim bana bunların hepsini lütfedecek. Mekke'nin fethini, orada İslam'ın zaferini ve Hevazi'nin bozgununu. Yine ümit ederim ki, onların ailelerini esirler ve mallarında ganimet olarak bahşedecek. Daha sonra o üç adama dönerek, Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet edin, dedi. Bunun üzerine Hakim ve Hudeyl hemen Müslüman oldular. Fakat Ebu Süfyan sadece ''Allah'tan başka ilah yoktur.'' dedi ve sustu. Şehadetin ikinci bölümünü de tekrarlaması söylendiğinde, ''Ey Muhammed, nefsimde bununla ilgili hala bir tereddüt var. Ona biraz mühlet ver.'' dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcasına onları kendi çadırına götürmesini söyledi. Şafak'ta, kampta sabah ezanı okunuyordu. Ebu Süfyan bu sesi duyunca şaşırmıştı. ''Bu da nesi?'' dedi. Ebu Süfyan Abbas namaz dedi Ebu Süfyan günde kaç defa namaz kılıyorlar diye sordu 5 defa olduğunu söyleyince Tanrım bu çok fazla dedi daha sonra adamların peygamberin abdest suyundan bir damla alabilmek için itişip kakıştıklarını gördü ey Fadlın babası buna benzer bir bağlılık görmedim dedi Abbas yazıklar olsun imana gel dedi Ebu Süfyan beni ona götür dedi. Namazdan sonra Abbas onu tekrar peygambere götürdü ve Ebu Süfyan orada kelime-i şehadetin tamamını söyledi. Abbas peygamberi kenara çekerek, ey Allah'ın Resulü Ebu Süfyan'ın şeref ve ihtişama nedenle önem verdiğini bilirsin. Bu yüzden ona bir şeyler lütfet, dedi. Peki diyen peygamber, Ümeyye'li liderin yanına gitti ve onu Kureyş'e döndüğünde şöyle demesini söyledi. Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse Güvenliktedir. Kim kendi kapısını kilitleyip içeride kalırsa güvenliktedir ve kim mescide girerse güvenliktedir. Mekke'nin Fethi Çadırlar develere yüklendikten sonra peygamber bayrak ve sancakların kendisine getirilmesini istedi. Hepsini teker teker açtı ve seçtiği adamlara verdi. Abbas'a, Vadinin en dar yerine kadar Ebu Sufyan'a eşlik etmesini ve orada durup ordu oradan geçerken ne kadar büyük olduğunu gözlemelerini söyledi. Ebu Sufyan'ın daha sonra Kureyşlilere gidip mesajı iletecek zamanı olacaktı. Çünkü tek bir adam bir ordunun geçemeyeceği kestirme yollardan giderek Mekke'ye daha kısa bir sürede ulaşabilirdi. Ebu Sufyan ileride görülen bir bölüğün başındaki adama işaret ederek, ''Bu kim?'' dedi. Abbas, Velid'in oğlu Halit dedi. Halit onların yanından geçerken üç tekbir getirdi. Allahu Ekber. Halid'in yanında Süleym'in atı vardı. Onları 500 kadar muhacir ve diğerlerinden oluşan bölüğün başında yeşil sarıklı Zübeyir izliyordu. O da Ebu Sufyan'ın yanından geçerken üç kez tekbir getirdi. Adamlarının bir ağızdan onun söylediklerini tekrarlamasıyla tüm vadi yankılandı. Ordu bölük bölük Ebu Sufyan'ın önünden geçiyordu. O, her seferinde onların kim olduğunu soruyor ve her seferinde hayret ediyordu. Ya o kabile Kureyş'in etkisinden çok uzakta olduğu ya da Gatafan kabilesinin aşça kolunda olduğu gibi daha önceden peygambere düşman kabileler bulunduğu için Ebu Süfyan çok şaşırıyordu. Aşça kabilesinin sancaklarından birini daha önceden kendisinin ve Süheyl'in en yakın arkadaşları olan Nuaym taşıyordu. Ebu Süfyan, Araplar için de bunlar Muhammed'in en azılı düşmanlarıydı, dedi. Abbas ona şu cevabı verdi. Allah onların kalbine İslam'ı soktu. Bunların hepsi Allah'ın lütfu. En son geçen bölüklerden biri de peygamberin sadece muhacirlerden ve ensardan oluşan kendi bölüğüydü. Üzerlerindeki çeliklerin parıltısı onlara gri-siyah bir görünüm veriyordu. Çünkü hepsi tepeden tırnağa zırh giymişlerdi ve sadece gözler görülebiliyordu. Peygamber kendi sancağını keşif koluna liderlik eden Saad İbni Ubade'ye vermişti. Saad yolun kenarında iki adamın yanından geçerken, "Ey Ebu Süfyan, bu ölüm günüdür. Bugün kutsal olanın ihlal edildiği gündür. Bugün Allah'ın Kureyş'i alçattığı gündür." diye bağırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kesvanın üstünde bölüğün ortalarındaydı. İki tarafında Ebu Bekir ve Üseyd vardı. Peygamber onlarla konuşurken Ebu Süfyan duyulabilecek şekilde Ey Allah'ın Resulü diye bağırdı. Sen halkının öldürülmesini mi emrettin? Daha sonra ona Sad'ın söylediklerini anlattı. Allah aşkına senden halkın adına rica ediyorum. Çünkü sen insanlar arasında en merhametli, en bağışlayıcı olanı ve soyuna en çok acıyanısın." dedi. "Peygamber, bugün merhamet günüdür. Allah'ın Kureyş'i yücelttiği gündür." dedi. Daha sonra Abdurrahman İbni Av ve Osman yakınında oldukları için ona, "Ey Allah'ın Resulü, biz Sa'ad'ın Kureyş'e ani bir saldırıda bulunmayacağından emin olamayız." dediler. Bunun üzerine Peygamber, Saad'a sancak ve bölüğün kumandasını daha yumuşak tabiatlı olan Kays'a bırakmasını bildiren bir haber gönderdi. Ve Kays'ın elinde olan sancak yine de Saad'la birlikte olacaktı. Fakat Saad, Peygamberden doğrudan bir emir almadan sancağı devretmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine Peygamber, miğferinin üstüne sardığı kırmızı sarığı çıkardı ve bunu Saad'a bir işaret olarak gönderdi. Saad hemen sancağı Kays'a verdi. Tüm ordu geçtikten sonra Ebu Sufyan süratle Mekke'ye gitti ve evinin dışında ayakta durup toplanan kalabalığa bağırdı. Ey Kureyşliler! Muhammed karşı koyamayacağınız bir güçle burada. Muhammed on bin zırhlı adamla burada. O bana benim evime sığınanın güvenlikte olacağını söyledi. Hint evden çıktı ve kocasının sakalından tutup bu hiçbir işe yaramaz, İçi boş yağ tulumunu öldürün, zavallı koruyucu diye bağırdı. Ebu Sufyan, yazıklar olsun sana, dedi. Bu kadının sizi iyi bir muhakeme yapmaktan alıkoymasına izin vermeyin. Çünkü sizin karşınızda karşı koyamayacağınız bir güç var. Fakat Ebu Sufyan'ın evine girenler güvenlikte olacak. Onlar, Allah seni kahretsin, hepimizi senin evine alır mı, dediler. Ebu Sufyan, kim evinin kapısını kilitlerse güvenlikte olacak, kim mescide sığınırsa güvenlikte olacak, cevabını verdi. Bunun üzerine tüm kalabalık dağıldı. Kimi kendi evine, kimileri de mescide gittiler. Ordu şehirden fazla uzak olmayan ve oradan görülebilen Zü Tuva'da kamp kurdu. Burası iki yıl önce Halid'in Müslümanların yaklaşmasını önlemek için mevzilendiği yerdi. Fakat şimdi hiçbir direnişle karşılaşmıyorlardı. Sanki şehir bir önceki yıl Umre'ye geldiklerindeki gibi bomboştu. Fakat bu sefer üç gün kalma diye bir sınırlama yoktu. Kesva bir yere geldiğinde peygamber Allah'ı tazim için başını öne doğru eğdi. Neredeyse sakalı semere değiyordu. Daha sonra bölüklerin sağ kolunu Halid'in, sol kolunu da Zübeyir'in kumandasına vererek düzenledi. Merkezde olan kendi bölüğünü de ikiye ayırdı. Yarısına Saad ve oğlu, diğer yarıya da Ebu Ubeyde kumanda ediyordu. Emir verildiğinde bu dört bölük şehrin dört ayrı tarafından içeri gireceklerdi. Halit aşağıdan, diğerleri de tepelerdeki üç ayrı geçitten. Ordunun toplandığı yerin çok yukarılarında, Ebu Kubeys tepesinde, keskin bir gözün bastonlu bir ihtiyarla bir kadın olduğunu fark edebileceği iki silüet vardı. Bunlar Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe ile kız kardeşi Kureybe'ydi. O sabah peygamberin Zütuva'ya vardığı haberi gelince yaşlı ve kör adam kızına kendisini Ebu Kubeys tepesine götürmesini ve oradan gördüklerini anlatmasını istemişti. Bu ihtiyar genç ve cesur bir adamken Ebrehe'nin ordusunu ve fillerini görmek için Mekke'nin diğer tarafındaki tepelere çıkmıştı. Şimdi ise yaşlıydı ve yıllardan beri kördü. Fakat oğlunun ve torununun da içinde bulunduğu bu on bin kişilik orduyu kızının gözleriyle izleyebilirdi. Kureybe görebildiklerini kara ve yoğun bir kitle olarak tarif etti. Babası bunların emir için bekleyen birbirine yaklaşmış atlılar olduğunu söyledi. Daha sonra Kureybe bu kitlenin dörde ayrıldığını gördü. Bunu babasına söylediğinde babası hızla eve gitmeleri gerektiğini söyledi. Yollarına devam ederken yanlarından atlı bir bölük geçti. Askerlerden biri atından eğilip Kureybe'nin gümüş kolyesini çekip aldı. Bunun dışında başka bir saldırıya uğramadılar ve sağ salim evlerine döndüler. Onlar Ebu Kubes’le yalnız değillerdi. Tepelerden birinde İkrime, Safvan ve Süheyl, Kureyş'ten ve müttefikleri Bekir ve Hudayl kabilelerinden bir grup asker toplamışlardı. Dövüşmeye kararlıydılar. Halid'in aşağı taraftan şehre girmek için yaklaştığını görünce onlara saldırdılar. Fakat onlar halit ve adamlarıyla mukayese edilecek güçte değillerdi. Halit kendi adamlarından sadece ikisi karşılığında düşmana 30 kayıp verdirerek kaçmalarını sağladı. İkrime ve Safvan at üstünde sahile doğru kaçtılar. Süheyl ise evine gitti ve kapıyı kilitledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarı Mekke'deki Ezakir geçirinden şehre girdiğinde çatışma hemen hemen sona ermişti. Pazar yerinden aşağılara bakıp çekilmiş kılıçları görünce peygamber dehşete kapıldı. ''Size dövüşü yasaklamamış mıydım?'' dedi. Fakat ona bunun nedenleri açıklandığında ''Allah bunu takdir etmiş'' dedi. Ebu Rafi, peygamberin kırmızı deriden çadırını mescidin yakınına kurmuştu. Peygamber bunu yanındaki cabire işaret ederek gösterdi. ''Şükür ve hamd ile dua ettikten sonra aşağıya doğru ilerledi. ''Hiçbir eve girmeyeceğim'' dedi. Ümmü Seleme, Meymune ve Fatıma onu çadırda bekliyorlardı. O gelmeden kısa bir süre önce Ümmühani de onlara katılmıştı. İslam hukuku Müslüman kadınlarla müşrik erkekler arasındaki nikahın düştüğünü söylüyordu. Aynı şey Ümmühani'nin Hubeyre ile olan evliliği için de geçerliydi. Hubeyre Mekke'nin fethedileceğini daha önceden anlamış ve Necran'da yaşamaya gitmişti. Ümmühani'nin kocası tarafından iki akrabası, biri Ebu Cehil'in kardeşiydi, Halide karşı yapılan savaşta rol almışlar ve daha sonra sığınmak için onun evine gelmişlerdi. Daha sonra Ali onu selamlamak için evine geldiğinde iki mahzumiyi gördü. Peygamberin yasağına rağmen kızgınlıkla onları öldürmeye teşebbüs etti. Fakat Ümmühani onların üstüne bir yaygı örtü ve onlarla Ali'nin arasına girerek ''Vallahi önce beni öldüreceksin.'' dedi. Bunun üzerine Ali evi terk etti. Ümmühani kapıyı onların üstünden kilitleyip peygamberi karşılamaya gitti. Çadırda Fatıma'ya rastladığında Fatıma da Ali gibi ona çıkıştı. Putperestleri himaye mi ediyorsun? dedi. Fakat Fatıma'nın sözleri peygamberin gelişiyle kısa kesildi. Peygamber kuzenini sevgiyle selamladı. Ümmühani ona olanları anlattığında o olmayacak. Sen kimi emin kılarsan biz de onu emin kılarız. Sen kimi korursan biz de onu koruruz, dedi.